Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği bayram tatilinden sonra yeniden başlıyor. İki haftadır e, siz izleyicilerimize e, eski programları dinletmek zorunda kaldık. Bu konuda özürlerimizin kabulünü deniyoruz. Ve e, geçmiş bayramınızı da şimdiden e, Kutluyalım e, programın başında e, bugün e, her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin siyasetini ve hukukunu bir anlamda e, ayna tutan siyasetine ve hukukunu ayna tutan Anayasa Mahkemesi kararları ve bir de Yüksek e, İdari Yargı kararı ki e, danıştayın. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir kararını konuşacağız. Birinci bölümde 19 Temmuz 2022 Salı günü yani dün yayınlanan HDP milletekilerinden Filiz Kerestecioğlu'nun Adalet Nöbeti diye adlandırılan Adliyedeki İstanbul Adliyedeki sindeki nöbet sırasında kendisine yapılan müdahelenin ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ve bir de kötü muamele yasağına ilişkin yaptığı başvuru konusunda Anayasa Mahkemesi ikinci bölümünün bir karar var. Bunu konuşmaya çalışacağız. Arkasından yine Anayasa Mahkemesi'nin Figen Yüksekdağ'la ilgili bir karar var. Bunu konuşacağız. Yani yüksek alan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin. Evet Aynur Hanım, bir de ikinci bölümde bize katılacak konuğumuz hakkında siz de dinleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? Merhabalar, bugün çarşamba kaydı bir gün önceden yapıyoruz. Salı günü Danıştay sizin söylediğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çıkarılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı işleminin iptaliyle ilgili açılan davanın reddine karar verdi. Dinleyicilerimiz biliyor biz bu süreci avukat Hülya Gülbahar'la izlemiştik. Kendisi çok eski, kıdemli bir kadın hakları savuncusu ve davayı çok yakından izlemişti. Duruşmaya katılıp savunma da yapmıştı. İkinci bölümde sevgili Hülya Gülbahar'la beraber... Ee, bu kararın e, içeriğini ve olası sonuçlarını bundan sonraki olacakları konuşacağız. Şimdi sizin söylediğiniz gibi e, iki karar var Anayasa Mahkemesi kararları. Dilerseniz Yolu kararıyla başlayınız. Ben de Yüksek karar kararıyla ilgili dinleyicilerimize birkaç söz vermek isterim. Evet. Filiz e, Kerestecioğlu hem İstanbul Barosu'nun önceki ee, daha doğrusu milletlikli olmadan evvel aktif avukatlarındandı. Hatta bir dönem İstanbul Barosu Başkan adaylığı da genel kurulda e, oldu. Ee, onun e, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, tutuklanan avukat arkadaşlarla ilgili başlatılan adalet nöbeti e, konusunda o gün e, Orada bulunduğu için kendisine yapılan müdahaleye ilişkin bir başvurusu var ve bu başvuru aslında kendisine yapılan müdahaleyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru sonucu verilen takipsizlik kararı ve takipsizlik kararı sonrası kesinleşen bu karar sonrası Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı Başvuru üzerine verilmiş. Şimdi özetle bu kararda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiaların kabul edilebilir olduğunu yani bu inceleyelim bir bunu demiş Anayasa Mahkemesi ikinci bölümü kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiş. Yine Anayasanın tabii ki birinci e, e, kabul edilebilir olduğuna ilişkin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin e, başvuru konusunda Anayasanın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar vermiş. E, ayrıca e, bu oy birliğiyle verilen bir karar bu 16 Mart 2022 tarihinde. Şimdi adalet nöbetleri Cumhuriyet Gazetesi'nde tutuklanan avukatlarla ilgili e, avukatların kendi mekanları olan adliyede bir anlamda bir araya geldikleri ve bu adaletsizliğin Herkesin oradaki yargıç savcı ve adliye personelinin ve dahi bunu duyacak diğer insanların adaletle ilgili yürüyüş konusunda farkındalık yaratmak için bir duruştu bu. Hatta benim e, düşünceme göre bu bir toplantı ve gösteri yürüyüşü değil çünkü avukatlar adliyenin herhangi bir yerinde bar odasında, koridorlarda, icra dairesinde bir mahkemenin kapısındaki kalabalık sanıklı birçok davada yüzlerce avukat, yüzlerce insan toplanıyor ve hatta o koridordan geçiş imkansız haline geliyor. Ama buradaki amaç yine adaletin doğru işlemesini sağlamak için yapılan yargılama ile ilgili. Adalet nöbetinde bir kere herhangi bir insanın bu nöbete katılımı söz konusu değil. Adalet nöbetinde avukatlar var. Avukatlar yargısal faaliyet içinde savunma görevini yaptıkları mahkemelerin bulunduğu binanın koridorlarında duruyorlar. Bir kişi, beş kişi, on kişi, elli kişi. Bunun için ben bu duruşun evet gerçekten bir adalet nöbeti duruşu bu ama dur, bu duruşun hatta toplantı ve gösteri olarak nitelendirilemeyeceğini iddia ediyorum. Benim görüşüm bu. E, bu arada bu konuda özellikle adalet nöbetlerinde aktif görev almış, aktif e, takipçi olmuş avukat arkadaşlarımızdan Kemal Aytaş'la ilgili açılan davalar var ve bu davalardan e, bunun toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı olarak nitelenip beraat kararı verildiği kararlarda var. Şimdi Anayasa Mahkemesi ikinci bölümünün verdiği bu Filiz Kerestecoğlu'nun başvurusu üzerine Filiz Demir başvurusu üzerine verdiği kararda e, ayrıntılı değerlendirme yapılmış gerçekten ve bu değerlendirme sonucunda e, bu başvurunun e, Yapılması sürecine kadar olan e, savcılık süreci, savcılık sürecinde verilen takipsizlik kararı, takipsizlik kararındaki işte görüntüler, tanık beyanları e, açıklanmış, arkasından e, ilgili hukuk normlarına değinmiş. Anayasa Mahkemesi ve burada 2911 sayılı yasanın üçüncü maddesi dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ndeki toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı ile ilgili hep hepimizin bildiği düzenlemeyi norma açıklamış herkes önceden izin almaksızın bu kanun hükümlerine göre silahsız ve saldırısız olarak. Kanunların suç saymadığı belirli amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir denilmiş. Arkasından 10. maddeyi e, Anayasa Mahkemesi e, bu e, kararında ifade etmiş ve bu e, ifadede de bu toplantının e, bildirimiyle ilgili düzenlemeler getirmiş. Arkasından da e, Bildirim yapılmadan toplantı yapılabileceğine ilişkin 23. maddeyi yine e, tekrar etmiş. Arkasından da 22. maddede parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve bunların eklentilerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve e, bir, bir, meclise bir kilometre uzaklıkta ki alan içinde toplantı yapılabileceğini düzenlediğinden bahsetmiş. Yine bu toplantılar sırasında önceden bildirim yapılmış ya da yapılmamış toplantılar sırasında e, polisin müdahale yetkisiyle ilgili 2559 sayılı polis vazife ve salahiyetleri kanunun 16. maddesinden söz etmiş. Polisin görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkili olduğunu söylemiş. Bunun bir yasal dayanak olarak ifadesini belirtmiş. Anayasa Mahkemesi ayrıca uluslararası hukuk açısından da verdiği bir kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği Ekrem Can ve diğerleri Türkiye kararından bahsetmiş ve bu kararda e, özellikle İstanbullu bilenler, e, tanıyanlar anımsayacaklardır ki eski temel adli İstanbul Sultanahmet e, meydanındaydı ve burada adliyesinde yapılan protesto sırasında eylemleri nedeniyle başvurucuların yakalanıp tutuklanarak mahkum edilmeleri suretiyle ve bu sırada yapılan müdahilenin e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi kapsamında incelendiğini ve burada ahim bu sebeple mevcut başvurudaki müdahilenin zorunlu ve toplumsal ihtiyaca da karşılık geldiğini değerlendirmiş. Yani demiş ki burada yapılan müdahile yani polisin yaptığı müdahile e, haklıdır ve burada arkasından da bir toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına yapılan e, yasası ile ilgili olayda bir ihlal yoktur. Sözleşmenin 11. maddesi kapsamındaki toplanma özgürlüğü haklarına yapılan müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı yani bu şekilde bir e, toplanma ve gösteri e, hakkının kullanılmasının demokratik toplumca kabul edilmeyeceğini ilişkin bir e, karar verdiğinden söz etmiş ama hemen burada e, açıklayalım ki aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği Ekremcan ve diğerleri kararında durum buradaki olduğu gibi değil çünkü e, orada çatışmalar var polisle ilgili ciddi müdahaleler var oradaki dolapların çekilmesi e, koridorların kapatılması e, gibi e, eylemler var oysa burada avukatlar hiçbir zaman bırakın bir çatışma bırakın bir e, şiddet eylemi bırakın bir e, adli işleyişin aksamasına neden olacak bir davranış esasen Çağlayan Adliyesi gibi devasa bir adliye içinde orada toplanan bütün avukatların sadece bir damla olarak nitelenebileceğini ve hiçbir şekilde oradaki kamu hizmetinin yani yargılama faaliyetinin bu yargılama faaliyetinden yararlanmak isteyen sivil insanların ya da adli personelin işini aksatmayacağını herkes biliyor ve görüyor. Şimdi burada e, polis müdahale etti. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bu kararda elbette ki başvurucu olan Filiz Kerestecioğlu'nun herhangi bir raporunun bulunmadığını, yaralanmasının bulunmadığını, herhangi bir e, raporu da hem savcılık aşamasında hem de e, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sırasında sunmadığını söylüyor. Oysa biz biliyoruz ki bu polisin müdahalesi sırasında bir avukat arkadaşın ayak bileği kırıldı, bir avukat arkadaşım burnu kırıldı, ufak tefek yaralananlar ve yaka paça avukatların mekanı olan, avukatların faaliyetlerini yürüttüğü adliyeden yaka paça adliyenin dışına atılan avukatların hallerini gördüğümüzde ee, bu dosyada belki delil sunulmamış olabilir ama e, yapılan müdahalenin hakikaten 17. maddeye e, maddenin ihlali olmadığını söylemek mümkün değil. Oysa bu dosyaya göre e, bir ihlal olmadığı hatta e, ihlal e, konusundaki başvurunun iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilmez olduğuna karar vermiş Anayasa Mahkemesi ikinci bölümü. Ama sonuçta bu e, kararına rağmen e, ve kamu binalarında e, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağına ilişkin düzenlemelere rağmen e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının ifade özgürlüğünün temel bir biçimi olduğu ...değerlendirmesini ve buna ilişkin adliyenin içinde bile bu hakkın kullanılması sırasında bu hakkın güvencelenmesine ilişkin değerlendirmeler de yaptığını görüyoruz. Ben öyle görüyorum bu, bu kararda. Ancak Filiz ile ilgili kararda bütün buna rağmen bir ihlal kararı verilmemiş. Ee, tabii ki bu karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru imkanı var. Ben kendisini aradığımda Filiz Kereşteçoğlu'na bu konuda bilgi almak için aradığımda ulaşamadım. Belki de bu başvuruyu kendisi yapacaktır çünkü zaten bu karar yeni yayınlandı resmi gazetede. Tebliğinin de bundan sonra olacağını düşünüyoruz. Evet, yani benim bu konuda anılan kararla ilgili kısaca ifade etmek istediğim şey notlar bunlar Aynur Hanım siz isterseniz Figen Hanım'la ilgili kararı bize aktarabilirsiniz. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize anlatabilirsiniz. Ben de Anayasa Mahkemesi'nin atıp yaptığı 8 Mart 2022 tarihli Ekremcan kararının bu olaya denk düşmediği konusundaki değerlendirmenize katılıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi orada bir Odanın işgal edilmesi ve odanın kapılarının dolaplar önüne çekilerek e, kapatılması bir arbede ve, e, daha aktif bir mukavemet yaşanmıştı. Oysa adalet nöbetinde e, avukatlar kimseye mukavemet etmiyorlar. E, Adliğinin içinde, önünde, e, ayakta durarak açıklamalarda bulunuyorlar. En fazla oturma eylemi yapıyorlar ve oturma eylemi pasif e, direnme olarak kabul edildiğinden suç olarak da düzenlenmemiş. Ee, burada e, takipsizlik kararını e, savcılık asıl olarak e, başsavcılığın e, adliye hassas bölgedir, kamu hizmeti sunuluyor, asla kimsenin girişine çıkışına izin vermeyin diye bu yönde verdiği talimata bağlıyor. Şimdi bu amirin emrinden dolayı memurları kurtarabilir ama başvurucunun temel hak ve özgürlüğünü kullanmasıyla ilgili müdahalenin anayasaya uygunluğuna yeterli değil orantılılık ve sunumlay çok önemli e, verilen örnekte de denk değil ve e, özellikle bu e, kötü e, muamele iddiası ile ilgili Anayasa Mahkemesi zaten bizzat kararında kendi söylüyor. Filiz Kesicioğlu bir milletvekili tanınan biri ve Amirle konuşmaya gidiyor. Zaten Amirle konuşmaya gittiğini hem sanıklar hem görüntü kayıtları ortaya koyuyor. E, te başvurduğu ilişkin Filiz'in herhangi bir belirti yok dosyada. Dolayısıyla tanınmış bir kişi, bir avukat e, sadece amire gidiyor konuşmak için saldırıda da bulunmamış. Onun ellerinden tutulup sarsılması nasıl bir orantılıktır? E, hangi e, hukuka e, aykırılığın içinde yaramaktadır? İlginç o Ezen İnsan Mahkemesi'nin. Farklı bir e, sonuca varması mümkün. E, çünkü sonrasında da hatırlayalım adalet nöbetleri hala sürüyor. Avukatlar hem e, heykelin önünde hem de adliyenin önünde toplanmaya, açıklama yapmaya devam ediyorlar. Yani her gösteriye aynı şekilde e, siz gösteri değil dediniz ama gösteri olarak kabul edilse bile e, müdahale edilmediği siyasi ortama göre, katılanlara göre, konuya göre farklı e, davranışlarda, uygulamalarda bulunulduğu ortada. O yüzden standartlara uygun bir karar olmadığını düşünüyorum ben de. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının özellikle toplantı gösteri yürüyüşlerinin e, e, güvenceleri bakımından. İşte, e, zamanımız daraldı ama e, çok kısaca söylemek gerekirse Figen Yüksekdağ hakkında verilen karardan bahsetmek istiyorum. E, 2012 yılındaki bir olaya dayalı olarak Figen Yüksekdağ hakkında yargılama yapılmış Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. 9 Şubat 2012'de bir kişinin AKP Sancak Tipe binasına bombalı saldırı hazırlığı içinde olduğu ve elindeki çantadaki el yapımı bombanın patladığı ve bu nedenle hayatını kaybettiğine ilişkin bir olay, ailesi kişiyi almış adana da defnetmiş ama 40 kadar arkadaşı 13 Şubat 2012'de mezarı başında bu kişiyi almış, bu kişi Marksist öğretiye verilerimiz yönteme bağlı yasadışı kabul edilen bir sol örgüt üyesi olduğu iddiasında e, bu kişiyi anan e, arkadaşları slogan atıyorlar mezarı başında mezarına kadar kısa bir yürüyüş yapıyorlar göğüslerinde fotoğrafını taşıyorlar ve e, devrim şehitleri ölmez ölümsüzsün e, mücadelemiz devam edecek anlamında bilinen sloganları e, dile getiriyorlar, seslendiriyorlar ve e, terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanıp onay hapis cezası alıyorlar. Şimdi başvurucu sadece Figen Yüksekdağ değil bu dosyada. E, o eylemde yargılanan, ceza alan diğer kişiler de başvurucu ama onların başvuruları açıkça dayanaktan yoksun bulunmuş. Yani yüksek Dağ bakımından da ilginç bir karar verilmiş. İkiye bölünmüş başvurusu, diğer başvuruları zaten reddediliyor ama normalde baktığımızda neyi biliyoruz? Biz milletvekilleri hakkında hem ifade özgürlüğünün e, ihlali hem de seçimde ve siyaset yapma özgürlüğünün ihlaline ilişkin karar verilir. Yani hem 67. maddeden hem 26. maddeden bu davada farklılık var. Figen Yüksekdağ bakımından anayasa 83'teki güvencelere uyulmadığı yasama dokunulmazlığının kendisine verdiği korumadan yararlandırılmadan durma kararı vermek gerekirken yargılamaya devam edilerek yani meclisten bir dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması bakımından bir ihlal verilmiş zaten Gergerlioğlu kararında Berberoğlu kararında ee, bir, bir yılın başka milletvekili hakkında verilen kararda e, belirlenen standartlar aynen e, yaklaşık 70-80 e, paragraflık atıflarda bunlarak alıntılar yapılarak gergerli olduğu kararına aynen yinelenmiş. Anayasa Mahkemesi bu anlamda önceden kabul ettiği standartlarla uyumluluğunu sürdürmüş ve demiş ki 83. madde iki tane güvence getiriyor milletvekillerine. Birinci fıkrasında yasama faaliyetlerinden dolayı yani meclisin çatısı altındaki uygulamaları, eylemleri ve sözlerinden dolayı mutlak bir dokunulmazlık var. Bununla ilgili burada tekrar ettikleri sözleri dışarıda da tekrar edebilirler. İfade özgürlüğü tam olarak korunuyor. Aksa halde meclisteki görevlerini icra edemezler demiş ama ikinci fıkra ne diyor? Bir suç isnadı varsa milletvekili hakkında burada tam bir koruma yok, nisbi bir koruma var. Nedir o nisbi koruma? E, meclis başkanlığı tarafından kendisi hakkında genel kurul tarafından verilmiş bir dokunulmazlığın kaldırılma kararı olmadıkça İster seçim öncesinde işlediği bir suçtan dolayı, ister seçim sonrasında işlediği izlerdilen bir suçtan dolayı hakkında soruşturmaya dokunuşturma olsun. E, avukatla, e, avukatlar diyorum. avukatlar için de tabi benzer düzenleme var. Milletvekillerinin dokunulmazlığı söz konusu. Yani yakalanamazlar, tutuklanamazlar, haklarında iddianame düzenlenemez hüküm kurulmaz ve verilen cezaların infazı bakımından da bir durma gereklidir. E, bu nisbidir ama her iki bakımdan da Nedir burada kesin olan bir milletvekili suçüstü halinde görülmedikçe ağır cezalık bir suçu işlerken meclis kendisi hakkındaki dokunulmazlığı kaldırmadığı sürece o milletvekilinin yargılanmaması, soruşturulmaması ve kendisi hakkında herhangi bir ceza muhakemesi tedbirine başvurulmaması gerekir. Ama burada öyle olmamış 2012'de işlendiği iddia edilen bir eylemden dolayı 2013 yılında verilen bir mahkumiyet kararı söz konusu. Hatırlayınız e, Sayın Yüksekdağ 2015 yılında hem Haziran'da hem Kasım'da yapılan seçimlerde milletvekili Van'dan milletvekili seçildi HDP'den ve HDP'nin de e, eş başkanıydı o dönemde. E, o süreçte milletvekili iken e, ne yapılması gerekiyordu? E, durma kararı verilmesi gerekiyordu. Dosyası Yargıtay'dayız. Diğer temiz yönetimindeydi. Temiz yönetiminin e, o dosyayı ayırıp diğer e, sanıklardan meclise bildirimde bulunması ve meclisten bir e, kaldırılıp kaldırılmaması konusunda dokunulmazlığıyla ilgili bir kararın gelmesini beklemesi gerekiyordu. Ama bunu yapmamış mahkeme. Anayasa 83. maddenin ikinci fıkrası evet, geliyor. Çünkü ikinci fıkrası iki istisna getiriyor. Demin bir tanesini söyledim. Ağır cezalık bir suçu mesela. Öldürme suçunu işlerken suç halinde yakalanmışsa tabii ki yasama dokunulmaz yok. Ama ikincisi zaten bu davada Gergerlioğlu ve diğer e, Berberoğlu ve diğer... E, Balbay kararı, sabah Tuncel kararı, kararı evet, değil, değil mi? De, eee tartışılan konu o anayasanın 14. maddesi getirilen ikinci istisna o. Anayasanın 14. maddesi diyor ki e, devletin bütünlüğüne e, ba, e, bağımsızlığına ilişkin ya da anayasayla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasında ilişkin anayasal düzenin yıkılması amacına ilişkin bir eylem icra edildiğinde bu hakkın kötüye kullanılmasıdır. Eğer Milletvekilleri bu hakkı kötüye kullanacak şekilde devletin bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne yönelik bir suç işliyorlarsa, devlet güvenlişkin bir suç işliyorlarsa, o zaman yasama dokunulmazlından da yararlanmadan doğrudan soruşturma yapılabilir deniyor. Ama burada sıkıntı şurada. Hangi suçlar Anayasanın 14. Maddesinde hakkın kötüye kullanımına denk düşen bir duruma denktir? Bununla ilgili Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrası bir kanuni düzenleme getirilmesi gerektiğini öngörüyor. Ama bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kanuni düzenleme yapmadı meclis. Yani şu suçlar e, hakkın kötüye kullanımıdır. Bir milletvekili bu suçları işlediğinde doğrudan soruşturulur savcılar tarafından ve mahkemeler durma e, kararı vermez diye bir düzenleme yapmadı. Bu Yani anayasanın 34. maddesindeki e, kanunilik ilkesine uygunluk yok. E, evet 34. maddesindeki e, kanunilik ilkesine e, uygunluk 13. yok. 13. madde. Pardon 13. madde. Özgürlükler, özgürlükler kanunla gösterilen nedenlere bağlı olarak sınırlanabilirler. Burada hangi e, eylemlerin hakkın kötüye kullanımına ilişkin olduğuna ilişkin e, bir düzenlemeyi henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi yapmadı. Bu uygulamaya bırakıldı. Yani yüksek dava hakkında da zaten e, yargıtay e, bunu e, dikkate alıyor. Diyor ki işte eğer yasama meclisi içinde yaptığı bir eylemlik olsaydı tam bir e, dokunulmazlığı vardı. Ama bu dışarıda meclis dışında yaptığı bir eylem baktığımda da bir terör örgütü olduğu iddia edilen e, bir e, olguya ilişkin e, mahkeme bağlılığı belirlemiş. Yani mahkeme demiş ki burada kişinin yüceltilmesi söz konusu. Ee, o yüceltilme terörün e, savunulduğu anlamına geliyor. Fotoğraflar taşınıyor, sloganlar atılıyor. Biz burada o örgütün amacının ve yöntemlerinin propagandasını işlediğine kanaat ettik. Buna bağlı olarak da o zaman bu eylem devletin bütünlüğüne, devlet güvenliğine ilişkin anayasa 14. maddede e, belirlenen e, kapsama girer. Dolayısıyla ben propaganda suçunu da sanki e, devletin e, bağımsızlığına ya da ülke bütününe yönelik işlenmiş bir suç gibi ya da anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç gibi ya da devlet güvenliğine de, e, devlet sırlarına iş, karşı işlenmiş bir suç gibi değerlendiriyorum. diyor. Oysa hepimiz biliyoruz propaganda suçu böyle bir suç değil. E, propaganda suçunun içinde bir şiddet yok. E, sadece bir ifade özgürlüğünün kullanımı söz konusu. Dolayısıyla uygulamada e, nasıl bir niteleme yapılacağı ile ilgili ciddi sorunlar var. Anayasa Mahkemesi eski kararlarında zaten bu konudaki kanunilik e, ile ilgili, öngörülebilirlikle ilgili e, eksikliğe dikkat çekmişti ve bunun e, yasama e, meclisinin yetkisindeki bir konu olduğunu uygulamaya bırakılamayacağını belirlemişti ve yine Yargıtay'ın iştahatlarında da zaten bu konunun yeterince irdelenmediği, sadece bir hukuki niteleme yapmakla sınırlı değerlendirmeler yapıldığı, oysa ağır ve yakın bir tehlikenin varlığının aranması gerektiği, hem Avrupa Konseyi'nin terörünün önlenmesi sözleşmesinde belirlenen nefret suçları, şiddete tahrik, teşvik suçlarının işlenip işlenmediğini, eylemin bu kapsamda olup olmadığının ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve en önemlisi de milletvekilinin dokunulmazlığına yapılan bu müdahalenin siyasi bir engelleme amacı taşıyıp taşımadığını, eylemin ciddi ve gerçekten yakın tehlike içerip içermediğini son derece ayrıntılı kredeleyen kararlara gerek olduğunu ama e, uygulamada bunun yapılmadığını söylemişti. Aynı e, standartını korudu. Ama farklı bir şey yaptı. E, i̇fade özgürlüğü bakımından e, elinde bombayla e, bir partinin e, merkezine e, e, söyleyiniz, ilçedeki merkezine eylem yapma hazırlığında olan ve elindeki bombayla ölen bir kişinin e, yüceltilmesi teröre yönelik kabul edilemez bir yaklaşımdır ve demokratik toplumun reddettiği bir yaklaşımdır. İfade özgürlüğünün güvencileri için de bu değildir diyerek arkadaşlar ilgilenenler kararı ayrıntılı okur. Burada ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi. Ama önemli olan şu, zaten Figen Yüksekdağ hakkında, Anayasaya eklenen geçici 20. maddeden dolayı bir kereye karşı dokunu bir kerelik iki dokunulmazlıkları otomatikman kaldırılmış kabul edildiğinden zaten e, tutuklama kararı verildi 2016 yılının Kasım ayında eğer e, Yargıtay'ın uygulaması bu yönde olmasaydı bu davada belki bir gen yüksek daha o, o bu, bu dava bakımından da e, zaten e, yargılanacak tutuklanacak ve hakkındaki dava devam edecekti ama Yargıtay bunu yapmayıp durma kararı vermeyip 14. madde kapsamında görüp yargılamaya devam edip onama kararı verdiği için bir ihlal kararı var. E, dolayısıyla e, ne yapıldı? Anayasa Mahkemesi verdiği bu ihlal kararını e, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ihlalin giderilmesi için e, gönderdi. Aynı Berberoğlu kararındaki gibi e, durma kararı verilmesi gerekiyor. Ve sonrasında e, Anayasa e, Mahkemesi'nin bu kararına göre Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ne tür bir uygulama içine girdiğini görüp tekrar dinleyicilerimizle değerlendireceğiz. Önemli bir husus 30 bin lirada manevi tazminata hükmedildi. Çünkü uzun süredir e, seçilmiş bir kişinin milletvekilliği yapmasını engelleyen bir uygulama bu. E, bu da önemli. Ben şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Konumuzu daha fazla bekletmeyelim diyorum. Sanıyorum Anayasa Mahkemesi e, bu dosya nedeniyle yeniden yargılanma istemini reddetmiş. Bizde o önemli bir konu herhalde. E, benim bildiğim Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiyor. Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ne yaptığını görüp onu tekrar değerlendirelim. Karar böyle okumuştum ben çünkü. Ben merak ediyorum mahkemenin ne karar verecek. Evet, peki o zaman her zaman yaptığımız gibi bir müzik arası verelim ve ondan sonra da Hülya Hanım'a bağlanarak Danıştay 10. Dairesi'nin e, ilginç e, süreci bakımından ve karar tarihi bakımından ilginç kararını Hülya arkadaşımızla konuşalım. 95.0 açık radyoda Hukuk Güvenliği programı bayram sonrası Anayasa Mahkemesi'nin ve Danıştay'ın verdiği önemli kararlarla devam ediyor. Birinci bölümde Anayasa Mahkemesi'nin iki önemli kararından bahsettik. Adalet Mübetleri ile ilgili e, Filiz Kerestecoğlu e, Demir kararı ve Figen ile ilgili kararı e, kısaca özetlemeye ve değerlendirmeye çalıştık. Şimdi ikinci bölümde e, Danıştay 10. Dairesi'nin ilginç bir kararını konuşacağız. Konuğumuz yine e, bu davanın e, önemli emektarlarından avukat arkadaşımız avukat Tülya Gülbahar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş geldin. Gülcüm. Hoş bulduk. Evet. Ee, hoş geldin yani... mi gerçekten? Ee, kararı nasıl değerlendiriyorsun? Zaman dar. Hemen sözü sana bırakalım istersen. Evet. Bir yani böyle bütün Haziran boyu duruşmalara girdiniz. Ben önümde bakıyorum bu Danıştay 10. Dairesi'nin kararı. Çok ilginç yani Nisan ayında verilmiş bir karar var. Ee, yani onlar bu duruşmalar sırasında biz karar verdik ama anlatın anlatın heyecanlı oluyor. Diye böyle oturmuşlar herhalde. Ben bu karardan bu sonucu çıkarıyorum. Nisan ayında... İşin neredeyse esasıyla ilgili bir karar vermiş 28 Nisan 2022'de. E sizin duruş, katıldığınız duruşmalar Haziran ayının e, duruşmalarıydı. Birçok duruşmaya katılındı ve bunları biz radyoda konuştuk. Hem bu kararı hem bu e, tuhaf e, tarihi süreci nasıl değerlendiriyorsunuz Hülya e, çok haklısınız. 28 Nisan duruşmasında biz onların karar verdiğini biliyorduk zaten. Söyledik de bugün verdiğiniz kararı bize de söyleyin. Kararı yüz yüze açıklanması kararın çok önemlidir. Usul hukukunda ne yazarsa yazsın aslında hakkın özü halkın katılımına açık duruşmada halkın önünde o kararın verilmesidir. Aslında karar biz davalar açtığımızda da verilmişti o karar. Biz bunun farkındaydık. O yüzden konuşurken hemkinli iyimserlik, e, dikkatli iyimserlik, gerçekçi iyimserlik gibi kavramlar kullanıyorduk. Bundan sonrası için de aynı kavramları kullanmaya devam edeceğiz. E, şimdi ama bu yani bu, bu durumunu... buradan şöyle bir sonuç veya şöyle bir şey anlayabilir miyiz? E, bundan sonraki kararlar. Hiç belli olmaz neye bir karar olabilir diye temkinli bir iyimserlikle konuşabilir miyiz? Gel yani ben Danıştay İdare Davalar Kurulu'ndan olumlu bir karar beklemiyor. Ben 10. daireden de olumlu bir karar beklemiyordum zaten. Ama bizim için gerçekten dünden beri aynı şeyi konuşuyoruz kadın arkadaşlarla. Hukukçu olsun olmasın. Bizim için süreç, sürecin kendisi önemli. Sonuçtan çok. Biz yargının bağımlı bir yargı olduğunu biliyoruz. Bakın hemen şunu hatırlatayım size. 28 Nisan'da ilk duruşma oldu. Danıştay tarihinde bir ilk yaşam. Binin üzerinde kadın avukat yetki belgesi sundu ve duruşmada bulundu. Baro temsilcilerini ve diğerlerini saymıyoruz. Salon doldu, doldu, boşaldı ve birbirinden anlamlı savunmalar yapıldı orada. Ama onun arkasından ne oldu? Ee, kararın verildiği şuradan belliydi. Yetki belgeleri eksilin tamamlanması için bütün boruları ertesi günden itibaren telefon açıldı. Ve benzeri. Biz biliyorduk o gün kararın yazıldığı. Ama arkasından karar verildiğini daha doğrusu. Hemen arkasından Danıştay'ın kuruluşu bahane edilerek Cumhurbaşkanı danıştayı ziyaret yaptı. Bakın Cumhurbaşkanı davalı orada. Derdest bir davası var yüksek mahkemede. Derdest davası varken o mahkeme binasını ziyaret etmesi bile siyasi bir otoritenin kendine karşı açılmış dava varken, davalar varken sadece İstanbul Sözleşmesi davası değil ki Danış'ta idari işlemleri e, yargılayan bir bakan orada bulunamaz. Belli ülkelerde o kente bir siyasetçi geldiğinde Anayasa Mahkemesi üyeleri kenti terk ediyor. Yani Almanya Anayasa Mahkemesi Berlin'de değil Frankfurt'ta kurulmuştur siyasilerin ve yüksek bürokratların. Müdahale müdahalede bulunmasını engellemek üzere. Sayın Davalı'nın say, Sayın Davalı'nın diye kendisine Danıştay ziyaretiyle bitmedi ki olay. Danıştay'ın yapısına ilişkin hakim ve savcı ataması yaptı o süreçte. Bu da yetmedi. Daha vahim bir e, karara imza attı. Davalı davalı, kendi davasına bakacak olan temiz merciyi Danıştay İdari davalar kurulunun üye yapısını, sıkı durun söylüyorum tarihi, bin, 2026 yılına kadar uzatan bir karar yayınladı. Bu dairenin yapısını, şimdi bizim 30 gün içinde temiz hakkımız var, İdari davalar kuruluna gideceğiz. Peki kurulun yapısını 2026'ya kadar fikslemek ne anlama geliyor? İstanbul Sözleşmesi konusunda yürütmeyi durdurma taleplerimiz hakkında karar çoğunlukla karar vermişti daireler kurulu ve bu karar kadınların aleyhineydi. Cumhurbaşkanlığının iş işlemini hukuki bulan bir karardı çoğunlukla. O yüzden o yapıyı sabitledi hem de 2026 yılına kadar. Birinci duruşmadan sonra sadece bunlar olmadı. Bir şey daha oldu. Bütün bir adalet e, mekanizmasını, dan sorumlu olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bizim derdest olan ve üstelik işlemin anayasaya aykırılığını ileri sürdüğümüz bir dava hakkında yapılan işlem anayasaya uygundur diyerek görüş beyan etti. Anayasanın 138. maddesi sadece bir iki duruşma arasında defalarca ihlal etti. Bunların hepsi toplumun gözü önünde oldu. Bizlerin gözü önünde oldu. Dolayısıyla e, aymaz e, bir e, saf dillikle, e, biz bu davayı kazanmamızın e, kazanma hayallerine kapılmamıştık. Gerçekçi bir şekilde süreci izliyorduk. İyimserlik bizim tarihsel iyimserliğimiz. Eninde sonunda bu ülke bu hukuk batağından çıkacak. Artık hukuk batağı diye değerlendiriyorum ben bunu. Dün Hukuk açısından kara bir gündü, tarihi bir gündü, utanç verici bir gündü. Türkiye'de bu karara e, olumlu yönde, olumsuz yönde imza atan 3 danıştay yargıçı açısından. Gerçekten e, sadece Türkiye'de kadın hakları, kadın ve çocukların ve LGBT'lerin şiddetsiz bir hayat hakkı ayaklar ihlal ayaklar altına alınmadı. Diyor. Bütün bir toplumun hukuk güvenliği alt üst Artık hiç kimse Türkiye'de hukuken güvende olduğunu düşünemez. artı bu da yetmez. Bütün dünyada İstanbul Sözleşmesine ihtiyaç duyan bütün mağdurlar açısından da kara bir gündü. Ve Türkiye dünya hukuk tarihine evrensel hukuku hiçe sayan bu girişimiyle ve evrensel hukuku hiçe saydığını da yazılı olarak ilan ederek geçmiş oldu. Çok uzatıyorum ama bir örnek vereyim bu söylediğime. Nasıl evrensel hukuk çiğnendi? Bir kere ee, gerekçeli karar taslak gibi bir şey düzeltmeler, kırmızı işaretler, kırmızı renklendirmeler böyle henüz çalışma notunu bize karar diye gönderdiler ne kadar gayri ciddi olduklarının bir göstergesi de bu. Sırf bu nedenle adil yargılanma hakkının e, ve taraf olarak davacı taraf olarak bizlere, davacılara, kadın hareketine, LGBT harekete, hukuk hareketine Türkiye'de, barolar dahil hukuk için mücadelenin her Keze. Bu özensizlik aynı zamanda çok büyük bir saygısızlık. O karar oraya o şekilde yüklenemez. Yüklendi. Peki dönelim karara. Karar... Bahri Bey bana gönderirken, okurken yaptı zannettim. Bu anlattığın şey e, içeriğinden bağımsız olarak gayri ciddiliğin geldiğimiz Tabii. noktanın apayrı bir şekli göstergesi Tabii. gerçek. İçerik de gayri ciddi sevgili Aynos. Şimdi ben bir tek örnek vereceğim. Az önceki e, evrensel hukuk açısından bağlamak noktasında bir sürü hukuki gereksiz argüman arka arkaya sonra yani içeriksiz bağlamdan koparılmış cümleleri arka arkaya sonra dokuz sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üçüncü maddesinde Cumhurbaşkanı da bu hakkı bu hakkı verir bu takdir yetkisini bu takdir yetkisini kararname Cumhurbaşkanı veriyor diyor. Hangi kararname? Cumhurbaşkanı'nın kendi yazdığı kararname. Bir cümle sonra ne diyor? Şunu söylüyor. Yetkide ve usulde paralellik ilkesini de ilkesi de bu takdir hakkı bağlamında bu konu, bu davada uygulanamaz diyor. Bakın idare hukukunun evrensel kuralıdır. Yetkide ve usulde paralellik ilkesi Cumhurbaşkanı kendi kendine yazdığı bir kararnameyle bu ilkeyi kaldırır diyor. Bunun altına bir hukukçu olarak imza atmak demek yani ben cübbesi düğmeli hukukçular diyorum bu arkadaşlara onların bile yapmaması gereken vahim bir hatadır. Evrensel bir idare hukuku ilkesini her devletin cumhurbaşkanı, yürütmenin başı e, sıfatı varsa başbakanı kendi yazacağı bir kararla ya da kararnameyle kaldırabilecek. Öyle mi? Yani böyle bir hukuk sistemine hukuk sistemi diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O açıdan sadece e, Teknik şey olarak, görsel olarak ve yazımı olarak e, özensizlik değil, hukuki olarak da özensizlik, bilgisizlik ve aynı zamanda da küstahlık akıyor kararda. Şimdi bakın bir noktayı daha söyleyeyim, size bırakayım sözü. Kararın ürkütücü olan yanlarından birisi şu. Yani anaya, 2017 anayasa referandumunda geçtikleri o ucube diyor, herkes ben de uçbe diyeyim. Başkanlık sisteminde kendilerine tanımadıkları yetkiyi bile Danıştay 10. Dairesi'nin 3 hakimi Cumhurbaşkanı da tanıyor bu kararda. Böyle bir şey olabilir mi? Anayasa'yı tamam Cumhurbaşkanı işlemi anayasayı ihlal ediyor ama Danıştay da her tarafını delip geçebilirsin anayasa şey, anayasanın diyor. Sadece tartıştığımız maddelerin değil ki eğer tek başına Cumhurbaşkanı kararnameleriyle kendi kendine vereceği takdir hakkı ve yetkisiyle anayasayı da yürürlükteki yasaları da kaldırabilecekse, çünkü sonuçta yürütmenin mantığı takip edersek, yürütmenin başı sıfatıyla her şeyi yapabilir. Son bir cümlem olsun. Bakın yazılı olarak da Cumhurbaşkanlığı savunmasında, yazılı olarak da, duruşmalarda sözlü olarak da şu söylendi. Yürütmenin başı olduğu için Cumhurbaşkanı, sözleşmeler ve yasalar, ...yürütmesinden sorumlu olduğu için yaptığı işlemler yargı denetiminin dışındadır diye yazabildiler. Bunun altını imzalayabildiler ve duruşmada bine yakın baro başkanları dahil olmak üzere hukukçu önünde bunu tekrar edebildiler. Ve bu karar Cumhurbaşkanı'nın hiçbir iş takdir yetkimi kullanıyorum arkadaşım ben dediği hiçbir konuda yargının hiçbir şey söylememesini getirecek olan bir karardır. Ve gerçekten Türkiye hukuk tarihi açısından, siyasi tarihi açısından da aynı zamanda kara bir gün olmuştur. Evet, e, Anayasanın 125. maddesinin ikinci fıkrasında Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura'nın Kararları yargı denetimi dışındadır yazıyordu. Az önce senin de söylediğin gibi 2017'de anayasa değiştirilirken bu kaldırıldı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemler mesela burada yaptığı gibi e, yargı denetiminde bir işlem niye yargı denetimindedir? Yani takdir yetkisi sınırsız olsa, keyfi olarak bunu kullanabilecek olsa o zaman niçin yargı denetimine açık? Demek ki herhangi bir idari işlem gibi kamu yararı güdüyor mu, kanunlara uygun mu, kanundan böyle bir yetkisi, yetki alıyor mu diye bizim e, klasik e, iptal işlem davalarındaki bütün unsurları burada da işlememiz gerekiyor. Burası muazzam bir çelişki senin söylediğin gibi ve bunun altına imza atmış bir üç kişilik e, hakim e, grubu var karşınızda. Tabi muhalefet şerhleri önemli ve e, muhalefet şerhleri de e zaten tam da bunlara e, dikkat çekiyor ama benim ilgimi çeken şu oldu, ya sözleşmeden çıkıldı ama birin şey yapıldı diyerek bir mahkeme yürütmenin e, sanki propagandasını yapmış gibi bir e, izlenim doğmuyor mu? Ben karar okurken karar okurken e, bu izlenime kapıldım çok rahatsız edici bir şey bu başka bir yönüyle. E, hem rahatsız edici hem de e, aslında ben dönüp tekrar okumak istiyorum. Dün e, koşuşturma içerisinde bir panik göz attım karara. Ayrıntılı okumadım ama umarım ben yanılıyorumdur. Yanılmak istiyorum çünkü. E, i̇ç hukukta ki düzenlemeler diye bir bölüm açılmış. Orada bir diye anlattığı değişiklik geçen sene Türk Ceza Kanunu'nda belli suçlar için, belli şiddet suçları için eşe karşı ifadesi vardı boşanılan eşi içermiyordu o eklenmişti yani veya boşanılan eşe karşı ifadesini anlatmış ha, o zaman da eleştirmiştim. ayrımcı bir düzenlem yani, Nişanlıları dini nikahlıları e, içermiyor sadece boşanılan resmi nikahlıları e, iç, içeriyor ve hukuk içeriyor. Şiddet sorunu çözmeye yetersiz göstermelik bir değişiklik demiştim. Birinci e, şey olarak iç hukuk düzenlemesi olarak, yapılan olumlu işlerden birisi olarak bunu saymış. Bir numarada. Yani daha ciddi bir şey yok demek Bu onun kabul anlamına geliyor. Fakat beşinci de tekrar bunu saymış. Daha üç ay önce Türk Ceza Kanunu'nun birden çok maddesini değiştiren, yine sonuca etkili olmayacak ama sonuçta TCK değişikliği bu ve birden çok madde. O yok kararda. Daha yeni yapılan değişiklik yok. Geçen sene yapılmış olan, veya eşe karşı ifadesi ne ilişkin değişiklik iki kere tekrar edilmiş. O bu kadar özensizlik ve bu kadar bilgisizlik ve bu kadar alanın bilgisinden kopuk olmak olamaz. İnsan hakları eylem planından bahsetmiş. Hastanelerde kadın birimi, savcılıklarda kadın birimi, aradan bir yıl geçmiş. Bunların hiç birisi ortada yok. Yani o insan hakları eylem planının i harfinin bile uygulanmadığını hepimiz biliyoruz. Danıştay'dakiler de biliyor doğal olarak ama bulamamışlar maalesef. Bunları koymuşlar. Bu da çok özensiz. Hepimizin kahkahalar atmasına neden oldu. O bölüm en çok kararda güldüğümüz bölüm ee, e, diye şey, örnek verebilirim. Ama bir şey daha söyleyeyim size. Bakın kararlara baktığınız zaman bir tetkik hakim. Sonuçta Danıştay tetkik hakim. O da bir hakim. Ayrıca Danıştay savcısı ve sadece dün okuduğumuz e, kararlarda değil. E, Aytaç Kurt'un ifadesi vardı orada. Ee, sadece o kararda değil diğer kararlarda da. Yani Danıştay'ın şu ana kadar 3 savcısı görüş açıkladı. 3'ü de işlemin hukukluşu olduğunu anlatıyor. Dün okuduğumuz kararda Aytaç Kurt'un da e, son derece sağlam sağlıklı bir mütahalası vardı. Tetkik hakimi artı savcı artı heyetin iki hakimi. Bakın 4 e, tane hukukçu aslında görüş beyan ediyoruz. Biz Karar neyle çıktı çoğunlukla? Maalesef heyetin üç üyesi nedeniyle bir heyetteki bir oy farkla çıktı. Şimdi üç üyesine bakalım. Bu üyelerden bir tanesi davalı Cumhurbaşkanı'nın davalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken beraber çalıştığı kadın hukukçu. O sadece yürütmeyi durdurmak talebimiz konusunda heyete son dakika monte edildi. Bildiğim kadarıyla basında. Şimdi böyle birisi, imzalardan birisi İmzalardan süremiz azaldı. Sadece başkana ilişkin bir şey söyleyeyim. Başkanın e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı tahkim kurulu başkanlığı yaptığını, bakın bir yüksek mahkeme yargıcının bürokrasi içinde başka bir göreve atanmış olması, oradan da maaş alıyor olması, oradaki gelişmelere katılması ben defa duyuyorum. E, bir yüksek mahkeme yargıcının, üstelik bir daire başkanının, bir e, bakanın atadığı, o bakanı atayan da davalı bu arada. Dolayısıyla hepsini atayan dava. Onun için ben bu üç yargıç için e, cübbelere düğmeli hukukçular diyorum. Cübbelere değil düğmeli hukukçular vicdan ve hukuk bilgisini de ilikliyorlar bu nedenle. E, Hülya'cığım burada <gülüyor> e, düğmeli hukukçular dediğiniz için süremiz de kalmadı. Doğrusu Akşener'in bu kararla ilgili şu değerlendirmesini belki biliyorsunuz. Ee, aktarmadan geçemeyeceğim diyor ki Akşener bugün kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra kadınlara yönelik her türlü şiddette cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak diyor çok, çok e, çarpıcı bir açıklama bu ee, süremiz doldu. Aslında bu takdir yetkisiyle ilgili ve bu bu yani cumhurbaşkanının bu tasarrufu yapmasıyla ilgili kararın 38 sayfalık kararın 13. sayfasında önemli bir düzenleme var. 11.6.1963 tarihli ve 11.425 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 244 sayılı Milletlerarası Anlaşmaların Yapılması, yürürlüğe ve yayınlanması konulması ve bazı anlaşmaların yapılması için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi hakkında 703 sayılı kanun bununla ilgili üçüncü madde bu burada bir değerlendirme var ama bu çok teknik bir değerlendirme. Bunu başka bir programda konuşalım. Ee, ben e, programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bundan önceki bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum. E, bu karar da tarihe geçecek. E, umarım e, bir tedbirli iyimserlikle e, genel kuruldan bu karar dönebilir belki. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet AKP, olan, Evet AKP Grup Başkan Vekili de tartışmaları kararın sona erdirdiğini ileri sürmüş. Göreceğiz hep beraber tartışmalar yeni mi başlıyor? Nasıl gelişecek? Bu tartışma uzun sürecek çok belli. E, yeni sistemin e, ne olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Ben de sevgili Hülya çok teşekkür ediyorum. Seni konuk etmeye devam edeceğiz belli ki. Bize zaman ayır bol bol. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere e, izleyicilerimize, e, yayında emre geçen bütün Açık Radyo e, arkadaşlarımıza ve andre'ye çok teşekkür ederiz.